Günaydın Tuğba, merhabalar. Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın Özdeş. Evet, ne konuşuyormuş bakalım Avrupa? Ee, Avrupa ne konuşuyoru anlatmaya e, sizin Seyfettin Gürsel'le e, konuşurken bıraktığınız yerden ıı, devam edeyim. E, siz Seyfettin Bey'le demin... E, Türkiye'de COVID'in e, ekonomiye, iş piyasasına etkilerinden bahsettiniz. Bu tüm dünyada böyle, Avrupa'da da böyle. Ekonomiler çok ciddi krizlerin içerisinden geçiyorlar. E, Britanya'da bu konuda önümüzdeki dönemde ne yapılacağına dair e, bir e, plan açıklandı. Maliye Bakanı Rişke Sonak e, önümüzdeki yılın mali bütçesini açıklarken e, daha geniş vadeli olarak da neler yapılacağını açıkladı. Öncelikle kısa vadede korona krizinin etkilerini gidermek üzere, hafifletmek üzere 65 milyar poundlu bir harcama yapılacak korona desteği verilecek insanlara. Bunun büyük bölümü zaten verilme, verilen desteklerin devamı. Örneğin çalışmayan insanlara çalışmadıkları saatin yüzde sekseni hükümet tarafından ödeniyor. Bu ödenmeye devam edecek. Eylül ayına kadar uzatıldı bunlar. Serbest meslek sahiplerine yardım ediliyor. Ayrıca turizm, konaklama gibi alanlarda KDV indirimleri var. Bunlar devam edecek. Ama Maliye Bakanı bunları açıklarken dedi ki hani tüm bunlar bütçede çok büyük bir yük oluşturuyor. Bunlar için borçlanıyoruz ve bu, bu borçları eritmek önümüzdeki hükümetlerin yıllarını da alacak bir Süren için bir şey yapmamız gerek dedi ve e, kurumlar vergisinin 2023'ten itibaren %19'dan %25'e çıkarılacağını açıkladı. Bu e, önemli e, bir gelişme, önemli bir karar. E, örneğin e, Noye Zülher Zaytung'dan bir yorumcu diyor ki e, Britanya kurumlar vergisini arttıran ilk büyük endüstri ülkesi olacak diyor. Ve e, Brexit sonrasında Britanya'nın yani hükümetin vaatlerinden bir tanesi işte düşük vergili bir ülke olacağız falan şeklindeydi. Financial Times bu vizyon yerle bir olacak diyor ve Tatcher'dan bu yana hüküm süren muhafazakar ortodoksluk bir değişme işareti ediyor bu kurumlar vergisindeki artış diyor. Evet yani bu koronanın etkilerinin büyük şirketlerden de bunun telafisi için vergilerin yükseltiliyor olması gayet önemli bir şey gibi görünüyor. Acaba diğer Avrupa ülkeleri bunu yapar mı diye tartışılıyor. Ama bir yandan da şöyle bir şey var. Britanya'da aslında kurumlar vergisi oldukça düşükmüş ee, örneğin Fransa'da yüzde 28, Almanya'da yüzde 30 bandı 30-31 civarında çıkarttığı durumda bile aslında yüzde 25 vergi hani pek çok ülkeye düşük kalıyor. Bunu da hesaba katmak lazım. Evet önemli bir gelişme bu. Belki Rishi Sunak önümüzdeki başbakanı olabilir Britanya'nın bu kararlardan sonra. <gülüyor> Olabilir mi bilmiyorum. Muhafazakar Parti'nin içerisinden bu plana çok ciddi tepkiler var. Biraz yani acaba uygulanabilir mi diye düşünmek lazım bence. <gülüyor> bu arada ufak bir not. Türkiye'de kurumlar vergisi kaç diye baktım bunları şey yaparken. Türkiye'de kurumlar vergisi ise yüzde yirmi. Evet yani. Yani değil biz e, Türkiye'de işsizlikten e, iş arama umudunu bile e, kaybetmiş olanlardan e, bahsediyoruz. E, ve bunun için e, hani uzun vadeli olarak bu ülkede ekonomisinde ne olacak, ne yapılacak e, pek, bunları konuşmuyoruz değil mi? Hayır, konuşmuyoruz. <gülüyor> Böyle. Ee, şeye geçelim, İsviçre'ye geçelim. Ee, İsviçre e, hafta sonunda önemli bir referandum yaptı. Ee, bu referandumda 100 örtme yasağını oyladı ve bu yasak yüzde 51.2 ile yani kırpayı bir şekilde geçti. 100 örtme yasa dediğimiz şey ne? Yani bu İsviçre kamuoyunda da tartışılırken bu burka yasa olarak tartışıldı. E, ama aynı zamanda e, işte gösterilerde. E, İnsanların yüzlerini ört yüzlerini örtenlere de ceza verilecek. İşte yüzlerini örten hollywoodlara da e, futbol seyircilerine de ceza verilecek. E, yüz örtme yasağı resmi olarak ama e, genel tartışılma nasıl bir şeklindeydi Bunu e, şey yapan öne öne yak olan İsviçre'nin aşırı sağ partisi SVP ee, bunun e, şeylerde kullandığı kampanyasında kullandığı afişlerden bir tanesi e, peçe takmış öfkeli ve hani çirkin çirkin görünen iyi iyi his vermeyen bir kadın e, bunu Euro alt çizgi de Twitter hesabından da şey yaptım İsteyenler oradan bakabilirler. Böyle bir kadın yüzünü kullanarak bu şey kampanyasını yürüttü. Ama şöyle bir şey var. Burka yasası dense de İsviçrede burkalı kadın sayısı bir üniversitenin yaptığı araştırmaya göre sıfır, sıfır. Burka dediğimiz şey de hani yüzün tamamen kapatılması. Açıkta bırakan bir şekilde örtünenlerin sayısı da sadece 30. Yani 30 kadını böyle bir tehdit tehlike olarak görüp e, aşırı sağ parti ya da böyle gösterip e, böyle bir e, şey yasanın geçmesine ön ayak oldu. Toplam otuz ee, kadından bahsediyoruz İsviçre nüfusu ne kadar aşağı yukarı 5 6, e, sanırım milyonudur. 5 e, ya da 8 milyonda olabilir yani 10 milyondan fazla değil e, diyebiliyorum 8 e, milyon diyebiliyorum e, ama yani hani bir yandan da yüzde 51 yani toplumun yüzde 50'si bu şeye e, onay vermiş durumda İsviçre'nin en saygın gazetelerinden Neue Zürcher Zeitung'dan bir yorum e, aktarayım. E, yorumcu diyor ki bu burka yasağı insanları hor gören totaliter bir ideolojinin sembolüne karşı bir yasak. E, örtünme yasağına evet denmesinin merkezindeki unsur İslam değil, İslamcılık. İsviçre'de siyasal İslam'ın olmadığını ileri sürmek naiflik olacaktır. Burada da camiler Suudi Arabistan, Katar, Kuveyt, Türkiye Tarafından finanse ediliyor. Burada da paralel toplumlara rastlanıyor. Yani bunu aslında biraz siyasal İslamcılık merkezinde tartışıyorlar. Ve maalesef bu siyasal İslamcılık dendiğinde akla gelen ülkelerden bir tanesi de Türkiye. İsviçre'de Müslümanların oranı yüzde beş. En fazla da Türkiye'den Bosna ve Kosova'dan göçmenler var. Yani toplam evet. 8,5 milyonmuş. 8.6 milyon kadarmış nüfusu. Baktım şimdi. Ee, şey fakat peki yüz, yüz örtme burka yasana şey girmiyor, değil mi? Maske, pandemi. <gülüyor> Yok hayır hayır. Maske. Evet, evet. <gülüyor> yani bunun şey bu referandum aslında şeyden önce Pandemiden önce e, gündemde olan bir şey o zaman için planlanmıştı. O zaman yapılamadı. Yani bir şey gündeme maske falan da girdi. Ama ona rağmen yüzde elli birde yüzde elli çıkmış. Evet. E, tabii yani... E, bir, Müslüm içerisinde hani Müslümanların bazıları da bu yasa destek veriyor ama çoğunluğu işte bir e, hayır diyor elbette işte bir tanesi karanlık bir gün e, diye tanımlamış Almanya'da Der Spiegel'den bir yorum aktarayım e, diyor ki e, Fransa'da getirilen benzer yasaklar söz konusu grupların kendilerini daha da izole etmesine ve radikalleşmesine yol açtı asıl derdi baskı gören Göçmen kadınlara yönelik politikalar yapmak isteyenler bu konuya farklı yaklaşmalı. Örneğin zorunlu Almanca dersleri işe yarayabilir. E, siyasi ve toplumsal hak, konular hakkında e, kadınlar bilgilendirilebilir, hukuki destek verilebilir. Bu tip şeyler başarılı oluyor. Kıl payı kazanılan bu zafer cehaletin zaferi demiş e, Spiegel. Böyle. E, bir not daha, e, İsviçre'de 2009'de de aynı partinin ön olmasıyla minare inşaatı e, yasağı getirilmişti. Minare yasağında olduğu bir ülke İsviçre. Evet. <gülüyor> İsviçre böyle göçmenleri konuşuyor. E, Danimarka'da göçmenleri konuşuyor. Aslında Avrupa'nın işte en önemli gündem maddesi e, genel olarak ana maddelerinden birisi göçmenler. Danimarka'da koronaya yakalanan her dört kişiden yaklaşık biri göçmen yüzde yirmi üçü göçmen ama göçmenler ülke nüfusunun yüzde dokuzunu oluşturuyor sadece ve bu durum karşısında da hükümet ne yapıyor? İşte, İnsan, görevliler e, göçmenlerin yaşadıkları semtlere gidip kapı kapı dolaşıp orada insanları bilgilendiriyor ve teskitleri götürüyor. Medya genel olarak e, bu çalışmayı son derece olumlu buluyor, övüyor. E, ve göçmenlerin e, mesela küçük evlerde yaşıyor olması küçük evlerde sıkışık olarak yaşıyor ve o yüzden bulaş daha yüksek. E, ayrıca onların evden çıkan Çalışıkları yok ee, işte topluma karışıyorlar ve virüsü oradan alıyorlar şeklinde. Bunlar e, medyada gündeme geliyor. E, ama bunun yanı sıra e, göçmenlerin de toplumsal dayanışmaya katılmadıkları yönünde eleştiriler de var. Bunun içinde hükümet e, yani başarısız uyum politikası var bunun arkasında diyor bazı yorumcular. Örneğin Yulens Poston'dan bir yorum aktarayım. E, diyor ki yorumcu, sosyal yardım alabilmenin şartı korona testi yaptırmak olsaydı, bunun muhtemelen olağanüstü bir etkisi olurdu. Yani herkes e, şey korona testini koşu koşu yaptırırdı. Dolayısıyla asıl meseleyi açıkça konuşmalıyız. Gerçekten Danimarka'da olmadan Danimarka'da yaşayanlar var. E, bu e, korona vakalarından da göçmenlerin sayısının olağanüstü çok olması Danimarka'nın ne kadar bölünmüş bir ülke olduğunu bir kez daha kanıtlıyor diyor. Evet. Böyle. Yani, e, başbakan. Buyurun. Evet bizzat başbakanın da göçmen talebini sıfıra yani göçmen nüfusunu sıfıra indireceğiz diye vaatte bulunduğu bir ülke ilginç yani. Evet, evet e, ama ihtiyacımız yok diyor. Evet, e, ama buradan hani bütün bu haberleri okurken ben e, e, benim ülkemde ne oluyor diye bakıyorum. Yani daha önce de konuşmuştuk, yani Türkiye'de korona vakaları göçmenler arasında ne kadar yaygın? Buna dair siz bir istatistik duydunuz mu? E, hayır. Çok önemli yani ben Selim... Geçeyim. Hatta Sel Selim aşılama planlarında da hiç yer almıyorlar. Evet yani e, mesela Selim Badur'u e, bir yıldır e, dinliyorum. Son derece e, bilgilendirici tüm o şeyleri, e, o, o, o görüşmeler. E, mesela göçmenler arasında şey ne kadar... Örneğin kiliste, göçmenlerin yoğun olarak yaşadığı semtlerde, şehirlerde durum nedir? Göçmenleri tamamen göz ardı ettiğimiz, tablodan sildiğimiz, yok saydığımız bir şekilde mücadele ediliyor gibi geliyor bana Türkiye'de koronayla. Evet, bunu takip ede alalım. Yani çok önemli bir soru bu sorduğun zaman zaman aklımıza geliyor ama takip etmedik. Bunu da hatırlattığın iyi oldu yani. Evet, yani ee, son, son, son evet son olarak da Almanya'dan dolaylı olarak da olsa yine göçmen bağlantılı bir meseleden bahsedeyim. Almanya'da Anayasa Koruma Dairesi, bu aslında istihbari bir örgüt. Almanya'nın sağ partisi, göçmen partisi, göçmen karşıtı partisi AfD'yi, Almanya için alternatifi. Demokrasiye tehdit olduğu şüphesiyle değerlendirmeye aldı. Bu ne demek? Partinin telefonları da dinlenebilecek. Parti ile ilgili istihbari faaliyet yürütülecek ve hani demokrasiye tehdit oluşturuyor mu, oluşturmuyor mu? Durum nedir? Bu ülkedeki aşırı sağ şiddet olaylarıyla bağlantısı var mıdır? diye bu takip altında tutulacak. Bunu genel olarak Avrupa basını e, son derece olumlu bir gelişme olarak nitelendiriliyor. İşte yapılan saldırıların yalnız kurt tabir edilen kişilerin bireysel eylemleri olarak görülmemesi e, bunun işte partiyle bağlantısına bakılmasının e, önemli olduğu e, söyleniyor. E, ama öte yandan e, şey yorumları da yapılıyor. E, şimdi Aşırı sağcı akımlar halkın sesi oldukları ve elitler tarafından zorla susturuldukları safsatasını anlatmaya devam edecekler. Hani Bu açıdan bunu kendileri için bir propaganda malzemesi olarak kullanacaklar. Böyle bir yönü de var deniyor. Ama Almanya'da ana muhalefet partisi AFD şey, demokrasiye tehdit olduğu şüphesiyle değerlendirme altında. Evet, altın şafak geldi aklıma şimdi Yunanistan'da da aynı şey orada da söz konusuydu Nazi, neo-Nazi parti o da istihbarat altına ve takip altına alındı hatta yargılandı da. Evet, evet, evet, evet. evet. Bu tehditlerin ciddi alınmasının önemli göstergeleri bunlar. Boy, Eurotopis'ten bu haftalık bu kadar. Gelecek hafta görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Çok görüşmek teşekkürler üzere. Tuğba. Başka bakalım.